Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesla'inuhu ve nesta'inu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah ve ehduhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emmat fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiy hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fesharlar umuri mutefatuhha kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zarare ve kullu dalaletin pinler. Tefsir dersimizde İsra Suresi'nin 27. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Muhakkak ki saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. İbn Mesud radıyallahından saçıp savurmak malı verilmesi gereken yerden başka yere vermektir. Bunu Bukhari Edebül Müfret'te, Taberi tefsirinde, Taberani Mucemül Kebir'de, Hakim Müstedrek'te rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radyalanmadan, burada malları verilmesi gereken yerden başka bir yere verenler kastedilmektedir, der aynı şekilde. Bunu da Bukhari Edebül Müfret'te, Taberi tefsirinde, beyhaki Şuabul İman'da rivayet eder. İbn Abbas radyalanmadan gelen diğer rivayette, batıla harcama yapma, zira saçıp savuran, el mübezzir, Hak dışında israf edendir demişti. <gülüyor> Mücahit dedi ki, kişi şayet bütün malını hak hususunda harcasa saçıp savuranlardan olmaz. Fakat batılda bir müt harcasa bile saçıp savurmuş demektir. Kata dedi ki, saçıp savurmak Allah'a isyan olan, haksız olan ve fesat için yapılan harcamalardır. Yani e, saçıp savurma ayette geçen e, mübezzirin ifadesi haram yolda harcama yapan, haksızlık yolunda harcama yapan e, kimseler demektir. 28. ayet, Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. İbn-i Abbas Radyalama dedi ki, Burada Rabbinden umduğun rahmet ifadesiyle rızık kastedilmektedir. Mücahit dedi ki, Burada Allah'tan gelecek rızkı beklemek kastedilmektedir. İkrime dedi ki, Senden istedikleri zaman onlara verecek bir şey bulamazsan ve Allah'tan beklediğin bir rızık varsa onlara güzel bir vaatte bulun ve şöyle söyle. Bize şu gelirse size veririz. Bu gönül alıcı bir sözdür. Hak bin Muzahim dedi ki, burada verecek bir şey bulamayıp Rabbinden gelecek rızkı beklemek kastedilmektedir. Bu ayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden dilenen muhtaç kişiler hakkında nazlı olmuştur. Hatada gönül alıcı söz onlara hayır vaat etmektir der. Hasan el-Basri de şöyle derdi. Onlara yumuşak söz söyle demektir. 29. ayet. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, hasretini çeker durursun. i̇bn Abbas radiyalanmadan burada cimrilik kast edilmektedir demiştir. Hasan el-Basri Rahim Allah'ta ayetin anlamı. Nafaka hususunda eli sıkı olma ve israf edip saçıp savurma demektir de Allah'a itaatten ve hakkı olan yerden harcamayı engelleme. Allah'a isyan olan, maslahatın olmayan ve gereksiz yere de harcama. Bu israftır. Sonra Allah'ın kulları arasında kınanırsın, geçmişte kaçırdıklarına da pişman olursun. Esma radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnfak et, sayarak verme, cimrilik etme ki Allah da sana olan nimetlerini esirgemesin. ''Malının fazlasını saklama ki Allah da senden men etmesin.'' Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. 30 ayet, ''Rabbin rızkı dilediğine genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, çok iyi görür.'' 31 <gülüyor> ayet, ''Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.'' İbn Mesud radıyallahından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında en büyük günah hangisidir diye sordum. Buyurdu ki: "Seni yarattığı halde Allah'a ortak eş koşmandır." Ben elbette bu büyüktür. Sonra hangisi dedim? "Seninle beraber yemesi korkusuyla çocuğunu öldürmendir." buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. evdir. İbn Abbas radıyallahına ayette geçen haşiyete imlak ifadesini fakirlik korkusudur diye açıklamıştır. Katade dedi ki: Fakirlikten korkarak çocuklarınızı öldürmeyin. Cahiliye zamanında fakirlikten korkarak kız çocuklarını öldürürlerdi. Allah onlara bu ayetle öğüt vermiş ve kendileriyle beraber çocuklarının da rızkının kendisine ait olduğunu haber vermiştir. Ayrıca onları öldürmenin büyük bir günah olduğunu da bildirmiştir. Enes radıyallahu Rasulullah Resulullah aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur da Allah'tan korkarak onlara hakkıyla bakarsa... Benimle beraber cennette şöyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylerken dört parmağıyla işaret etti. Bunu Ahmet ve Ebu Yale Hasan bir isnatla rivayet etmişlerdir. 32. ayet Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. oğullarından her kişiye zinadan mutlaka erişeceği nasibi yazılmıştır. Gözün zinası bakmak, Ayan zinası yürümek, kulağın zinası dinlemek, elin zinası tutmak, dilin zinası konuşmak, kalbin zinası arzu etmektir. Cinsel organ bunu ya doğrular ya da yalanlar. Bunu İbn-i İbban, Hakim Ahmet ve Ebu Davud, Hasan Birisnat'la rivayet ederler. Yine Ebu Hürer'e radıyallahu anh'dan Resulullah vesselam şöyle buyurdu. Zina eden, zina ettiği sırada mümin değildir. Sarhoş edici içki içen, içtiği sırada mümin değildir. Hırsızlık yapan, çaldığı sırada mümin değildir. İnsanların gözleri kendisine dikilmiş haldeyken yağma yapan, yağmaladığı sırada mümin değildir. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre Radyalan'ta yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kişi zina ettiği zaman iman kendisinden çıkar ve üzerinde gölge gibi durur. O işi bitirdiği zaman iman tekrar kendisine döner. Ebu Davud hakim ve Şubül İman'da Beyhakî sahip-i sinatla rivayet etmişlerdir i̇bn Abbas radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ülkede zina ve faiz açıktan yapılır olduğu zaman o toplum Allah azze ve celle'nin azabını hak etmiş olurlar. Bunu Taberani, Hakim ve Şuab-ı Liman'da B.H.K. Hasen-i rivayet etmişler. Elbana Gayetül Meram'da Hasen olduğunu belirtmiştir. Burayda radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselatü ve vesselam buyurdu ki, Bir toplum ahdi bozduğu zaman, yani anlaşmalara riad zaman mutlaka aralarında savaş başlar. Yine bir toplumda fuhuş, zuhur ettiği zaman Allah o topluma mutlaka ölümü musallat eder. Zekat vermeyen bir topluma da Allah mutlaka yağmuru keser. Hakim El-Evsat'ta da ül Münzir, Ebu Ali Eşşarani hadis cüzünde ve Beyhak-ı Süneni'nde sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahiha'da sahihler. 33. ayet ''Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine yetki verdik. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Zira kendisine yardım edilmiştir.'' Enes radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. ''İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söyledikleri zaman hakkı dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları da Allah'a aittir.'' Denildi ki onun hakkı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlilikten sonra zina etmek, imandan sonra kafir olmak ve öldürdüğü bir kimseye karşı kişinin kısas olarak öldürülmesi. Bunu Taberi tefsirinde Hasan Birisnaf'la rivayet eder. Yani ayette geçen haklı bir sebep bu üç şeyden birisidir. Osman bin Afbağan radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin kanı ancak şu üçünden bir sebebiyle helal olur. İmandan sonra kafir olması, evlendikten sonra zina etmesi veya haksız yere cana kıyması. Bunu Şafii, müsnedinde Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Maci, Hakim ve Bezar sahibi isnapla rivat etmişlerdir. Dahak bin Müzayim dedi ki, bu ayette bahsedilenler Mekke döneminde olan bir şeydi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunuyordu. Bu ayet Kur'an'da öldürme hakkındaki ilk inen ayettir. Mekke halkının müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını pusuya düşürüp öldürüyordu. Bunun üzerine Allah Teala, müşriklerden sizi öldürenlerin öldürmesi, babalarını veya kardeşlerini veya aşiretlerinden birini öldürmenize sebep olmasın. Müşrik de olsalar katilinizden başkasını öldürmeyin buyurdu. Bu Tevbe suresi inmeden ve müşriklerle savaşmanın emredilmesinden önceydi. Bugün de Müslümanlar için aynı şekildedir. Onlara katillerinden başkasını öldürmeleri helal değildir. Bunu Taberi Hasan bir isnatla tefsirinde rivayet etmiştir. Hasan el-Basri dedi ki: Kişi öldürüldüğü zaman onun velisi ben de öldüren kişinin kabilesinden falan ve filan şerefli kimseleri öldürmedikçe razı olmam derdi. Yani cahiliye'deki uygulamayı aktarıyor. İbnü Zeyd dedi ki: Cahiliye döneminde kişi Kavimden birini öldürdüğü zaman öldürülen kişinin yerine şerefli birini öldürmedikçe razı olmazdı. Katil şerefli biri değilse onu öldürmezler ve onun yerine başkasını öldürürlerdi. Bu ayet bu konuda inmiştir. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında en azgın olan kişi harem bölgesinde birini öldüren veya kendi katilinden başkasını öldüren veya cahiliyeden kalma davalardan dolayı birini öldüren kişidir buna Ahmet ve İbn-i Bişeybe Şeybe sahibi isnatla rivayet eder. Ebu Şurayh el-Huzayi radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında taşkınlık bakımından insanların en ileri gideni katilinden başkasını öldüren veya İslam'da cahiliyeden kalan kan davasını güden veya uykuda gözlerine gerçekte görmediği bir şey gördüren yani görmediği rüyayı görmüş gibi anlatan kimsedir. Ahmet, Hakim, Taberani, Daire Kutlu ve Beyhaki sayısınatla rivayet etmişlerdir. Tavuk bin Habib dedi ki ayetin anlamı katilden başkasını öldürmesin ve uzuvlarını kesmesin demektir. Yani müsle yapmasın. Semura bin Cündük ve İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın unumundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsleyi yani öldürdükten sonra öldürülen kişinin organlarını kesmeyi yasakladı. Bunu Ebu Davud sahibi isnatla rivayet etmiştir. Katade ayette geçen İnnehu kâne mansûrâ kavli hakkında şöyle dedi. Yönetici kısa hakkını öldüren kimsenin velisine havale eder. O da dilerse öldürür, dilerse affeder. 34. ayet. Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Katade şöyle dedi. Bakara 220. ayeti nazil olana kadar... Müslümanlar mallarını, yemeklerini ve merkeplerini yetimlerin mallarına, yemeklerine ve merkeplerine karıştırmazlardı. Ebu Hureyir radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür, konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenildiğinde ihanet eder. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'da Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dört şey kimde bulunursa katışıksız bir münafıktır. Kimse bu hasletler, kimde bu hasletlerden biri bulunursa onu terk edince kadar ondan ifaktan bir haslet var demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünü bozar ve düşmanlıkta hatta aşar. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'da Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Şu üç kişinin kıyamet günde hasmı benim. Birincisi o kimse ki bana, benim adımı anarak söz verir de sonra ahdini bozar. İkincisi o kimsedir ki hür bir kimseyi köle diye satar da pahasını yer. Üçüncüsü o adamdır ki bir işçi tutup çalıştırır da ücretini tam vermez. Bukhari, Ahmet, İbn-i Mace, i̇bn İbban ve İbn-i Carut rivayet etmişlerdir. 35. Ölçtüğünüz zaman tas ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Mücahit Rahimullah, el-kıstas, ayetteki el-kıstas kelimesi Rumcada adil terazi demektir. Katade dedi ki, böyle yapmanız sevap ve ceza olarak daha hayırlı olandır. Bize nakledildiğine göre İbn Abbas radyalarına şöyle demiştir. Ey yetkililer, siz insanların kendisiyle helak olduğu iki şeyden sorumlu tutuldunuz. Bunlardan biri ölçü, diğeri tartıdır. Ebu Hureyre radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Aldatan bizden değildir. Buna Ahmet, Müslim, Ebu Davud, i̇bn Mace, Hakim, Beyhaki ve Hümeydi rivayet etmişlerdir. 36. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. i̇bn Abbas radıyallahu anh, ayetin anlamı bilgi sahibi olmadığın şeyin hakkında bir şey söyleme demektir. Bunu Taberi Hasen bir isnabla rivayet eder. Katade der ki, işitmediğin halde işittim deme, görmediğin halde gördüm deme ve bilmediğin halde biliyorum deme. Zira Allah Teala bütün bunlardan dolayı seni hesaba çekecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der, Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizi zandan sakındırırım. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinizi gizlice dinlemeyin. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Birbirinizle rekabet etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Allah'ın kardeş kulları olun. Müslim rivayet etmiştir. Esma binti Yezi radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size en şerilerinizi haber vereyim mi? Dediler ki evet ey Allah'ın Resulü. Şöyle buyurdu. Nemime ile yürüyen yani insanların arasında söz götürüp getirenler, birbirini seven dostların arasında ayıranlar ve suçsuz kimseleri sıkıntıya düşürmek isteyenlerdir. Bunu Ahmet, Taberani, Şubül İman'da Beyhaki, İbn-i Masi Fevaydin'de, İbn-i Bittünya El-Gıybe'de hasen bir isnatla <gülüyor> rivayet etmişlerdir. Muaz bin Enes radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir mümini münafık birine karşı savunursa Allah onun etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de bir Müslümanı lekelemek için suç atarsa Allah bu kişiyi söylediklerinden geri dönünceye kadar cehennem köprüsü üzerinde tutar. Ebu Davud ve Esamta santta i̇bn Ebit Dünya hasen bir isnatla rivayet etmişlerdir. Muaviye radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet sen Müslümanların kusurlarını araştıracak olursan onları kötülüğe sevk etmiş olursun. Ebu Davud, İbn-i ve Ebu Ya'la sayı isnatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'a bir adam getirildi ve bu falancadır, sakalından şarap damlıyor denildi. Bunun üzerine o şöyle dedi.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 Zira kim kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını takip eder ve evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder. Bunu Ebu Yala, Ebu Naim Sıfatun Nifak'ta ve Delaylün Nübüvvede, Temmam Fevayet'te, Şeceri Emalis'inde, Abdülhalik Eşşehami Erbain'de, Rüyani Müsned'inde, İbne Büdünya El Gıybe'de ve Kitab-ı Samt'ta, Ebu Şeyh et Tevbihte, Beyhak Şuab-ül İman'da sayısınapla rivayet etmişlerdir. 37- Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlara ulluk yarışına girebilirsin. Katade dedi ki, yeryüzünde kibirle böbürlenerek yürüme. Ne kadar kibirlenip böbürlensen boyca dağlara erişemez ve asla yeri yaramazsın. Cabir bin Süleym radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzarını baldırının yarısına kadar kaldır. Olmazsa ayak bileklerine kadar kaldır. Seni elbiseyi sarkıtmaktan sakındırırım. Zira bu kendini beğenmişliktir. Şüphesiz Allah kendini beğenmişleri sevmez. Ebu Davud sahip isnatlar rivayet etmiştir. İbn-i Ömer radiyalanmadan, Ümmetim kibirlenip böbürlenerek yürüdüğü ve Persler ile Rumların krallarının çocukları kendilerine hizmet ettiği zaman bir kısmı bir kısmına musallat edilir. Tirmizi ve Tevadu'da İbn-i Dünya sahip isnatlar rivayet etmişlerdir. Ebu Hurey Radyalant'ten, sizden öncekilerden bir adam üzerinde böbürlendiği iki elbiseyle yürürken yere geçirildi. O kıyamet gününe kadar debelenmeye devam eder. Bu ve müslim rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Ebu Hurey Radyalant'ten, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ümmetime ümmetlerin hastalığı isabet edecek. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, ümmetlerin hastalığı nedir? Buyurdu ki, Kibir ve hakkı kabullenmeyip insanları hor görmektir. Çoklukla övünmek, dünya için yarışmak, birbirine buz etmek, birbirine haset etmektir. Bunun sonucunda taşkınlık sonra kargaşa ortaya çıkar. Hakim Taberani Mucem Levsatta, İbne Dünya Zemmül Bağide ve El-Ukubat'ta, Beylemi Müsnedin'de sayısınatla rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Kudri ve Ebu Hureyri radyalanmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ''İzzet benim gömleğim, kibriya cübdemdir. Kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse ona azap ederim.'' Bukhari, edebil ül Müfredde, Temmâm, Fevayet'te, Müslim sayhinde, Humeydi Ebu Davud ve Hakim sayısınatla rivayet etmişlerdir. 38. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsizdir. 39. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten ettikleridir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. İbn Abbas radıyallahu anh, ayette geçen medhura kelimesi kovulmuş olarak demektir demiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah cehennemliklerin en hafif azap görenine şayet yeryüzünde olan bir şeyi kendine fidye olarak verir miydin der. O da evet der. Allah Teala sen daha Adem'in sulbündeyken senden bundan daha kolayını... Bana hiçbir şey ortak koşmamanı istedim. Sen ise şirk koştun buyurur. Bukhar müslim Ahmet bin Hanbel el isnatla rivayet etmişlerdir. 40. Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar medindi. Gerçekten siz büyük bir söz söylüyorsunuz. Kata dedi ki Yahudiler melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. 41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 Allah'ın kendilerine olan üstünlüğünü bilirler ve kendilerini Allah'a yaklaştıracak yollar ararlardı. 43. Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve uludur. Katade dedi ki, Allah Teala yapılan bu iftiradan dolayı kendisini tesbih, tenzih etmektedir. 44. 44. ''Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır.'' Amr bin Abeser radiyallahu anh der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Güneş çıktığı zaman şeytanlar ve Adem oğullarının ahmak olanları dışında Allah'ın yaratmış olduğu şeylerden gölgesi olan her şey mutlaka Allah'ı tesbih eder.'' Bunu Taberani, Musnedü Şamiyinde, Ebu Hilye'de, Hilya'da, Sunni, Amel-i Yevmel-Leyle'de, Hasen-i rivayet etmişlerdir. Elbani, Es-Saiha'da zikretmiştir. i̇bn Amr radıyallahu anh'a da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın Nebisi Nuh aleyhisselam vefat edeceği zaman oğluna sana Allah'a hamd ederek tesbih etmeni, Size etmeniz bu şekilde tespih etmenizi emrediyorum. Çünkü bu her şeyin kendisiyle rızıklandığı gibi her şeyin aynı zamanda duasıdır dedi. Bunu Bukhari ve e, Ahmet ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayetlerinde Karıncanın biri bir nebiyi ısırınca bu nebi karınca yuvasının yıkılmasını emret, yakılmasını emretti. Bunun üzerine Allah Teala kendisine bir karınca yüzünden ümmetlerden tesbih eden bir ümmeti yaktın diye vahyetti.'' İl-Mesud radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken yiyeceklerini, tesbihlerini istiyorduk. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Katade dedi ki, Allah'ın yarattıklarına karşı halim olması, onların birbirlerine karşı cezalandırmada acele ettikleri gibi acele etmemesidir. Bağışlaması da tevb ettikleri zaman onları bağışlamasıdır. 45. Biz Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu yanında otururken Ummu Cemil yanlarına gidip Ey Ebu Kuafen'in oğlu arkadaşına ne oluyor ki hakkımda şiirler okuyor dedi. Ebu Bekir anh, vallahi arkadaşım şair değildir ve şiirin ne olduğunu bilmez dedi. Ummu Cemil yani bu e, şeyin Ebu Leheb'in hanımı oluyor. E, Tebbes suresinde Hamaletel Hatap e, diye geçen yani bu ayeti işaret ediyor benim hakkımda şiirler söylüyormuş diye Ümmü Cemil o boynunda hurman bir ip olacaktır yani tebbet 5. ayetini bu şekilde söylemedi mi o boynunda ne olduğunu ne biliyor dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anh, ona yanımda kimseyi görüyor musun diye sor o beni görmüyor aramızda bir perde çekilmiştir buyurdu radıyallahu de, Ümmü Cemil'e bunu sorunca benimle alay mı ediyorsun Vallahi yanımda kimseyi görmüyorum dedi bunu Beyhaki Delail'de hakim ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Rivayet yollarıyla sahihtir. İleride Tebbet suresinin tefsirinde de e, diğer bir tarikten e, zikredeceğiz bunu inşallah. 46. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığında onlar canları sıkılmış bir vaziyette gersin geri dönüp giderler. Katade dedi ki, çekilen perde Kur'an'ı anlamamaları ve faydalanmamaları için kalpler üzerine çekilen perdedir. Onlar şeytana itaat etti ve şeytan onlara sahip oldu. Müslümanlar La İlahe İllallah dedikleri zaman müşrikler buna karşı çıkıyorlar ve bu onlara ağır geliyordu. Ebu Cevza şöyle dedi, Nefsim elinde olana yemin ederim ki şeytan kalpten ayrılmaz ve kalbinde bulunduğu kişi de Allah'ı zikredemez. Sohbet meclislerinde ve çarşılarda onları görmüyor musun? Şeytan onlardan birine gün boyu musallat olur da o kişi ancak yemin ederken Allah'ı zikreder. Onu kalpten ancak La İlahe sözü koyabilir. Ebu Cevza sonra şu ayeti okudu. Kur'an'da Rabbini tek olarak andığında onlar canları sıkılmış bir vaziyette gerisin geri dönüp giderler. Yani bu ayeti okudu. Buna İbn-i Ebit Dünya, Mekâ-i Düşşeytan'da, Ebu Naim, Hilya'da, hasen İsnab'da rivayet etmişlerdir. 47. Biz onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Mücahit dedi ki bu El-Velid bin Mughire ve Darun Nedve'de kendisiyle beraber olanların sözleri hakkındadır. Kata dedi ki, onlar fısıldaşmalarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin deli veya sihirbaz olduğunu söylemeyi, Kur'an'ın da öncekilerinin masalları olduğunu söylemeyi kararlaştırıyorlardı. Zühri dedi ki, o da Said bin el-Müseyyep'ten aktarıyor, Ebu Süfyan bin Harp, Ebu Cehil bin Hişam ve Ahnes bin Şurek bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi geceleyin evinde namaz kılarken dinlemek üzere gittiler. Yani bunların hepsi de müşrik. Onlardan her biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dinlemek için ayrı bir yer tuttu. Hiçbirisi diğerinin yerini bilmiyordu. Onu dinlemeye başladılar. Sabah olunca ayrıldılar. Nihayet yollar birleşti de birbirlerini kınamaya başladılar. Birbirlerine şöyle diyorlardı. Bir daha bunu yapmayın. Halkınızın düşkünlerinden bazıları sizi görecek olurlarsa onların içine bir şey düşürürsünüz. Sonra ayrıldılar. Ertesi gün ikinci gece olunca her biri tekrar bulunduğu yere gelip Kur'an dinlemeye koyuldular. Nihayet fecir ağırınca ayrıldılar ve aynı yolda karşılaştılar. Birbirlerine tekrar ilk söylediklerini söylediler ve dağıldılar. Üçüncü gece olunca her biri Kur'an dinlemeye koyulmak üzere eski yerlerini aldılar. Fecir ağırınca ayrıldılar. Yolları birleşince birbirlerine dediler ki, ''Bir daha tekrarlamamak üzere sözleşmeden ayrılmayalım.'' Bunun üzerine sözleşerek ayrıldılar. Ahnes bin Şürek sabah olunca sopasını aldı. Sonra evinden çıktı. Ebu Süfyan bin Harba geldi ve ona Ey Ebu Hanzala, Muhammed'den duyduğun şey hakkında görüşün nedir? Bana bildir dedi. Ebu Süfyan dedi ki Ey Ebu Salebe, Allah'a and olsun ben ondan öyle şeyler duydum ki onu ve ne demek istediğini biliyorum. Öyle şeyler de duydum ki ne onun anlamını ne de söylemek ne söylemek istediğini bilmiyorum. Ahnes bin Şürek dedi ki Allah ant olsun ki ben de senin yemin ettiğin durumdayım. Sonra Ebu Süfyan'ın yanından çıkıp Ebu Cehil'in yanına girdi. Onun evine vardığında dedi ki, Ey Ebul Hakem, Muhammed'den duyduğun şeyler hakkında görüşün nedir? Ebu Cehil ne duydum ki? Biz ve Menaf oğulları şeref konusunda yarıştık. Onlar yedirdiler, biz yedirdik. Onlar taşıdılar, biz taşıdık. Onlar verdiler, biz verdik. Nihayet her ikimiz de dizüstü çökünce ikimiz de bağlı atlar gibi olduk. O zaman onlar dediler ki, Bizden bir peygamber geldi, ona gökten vahiy geliyor. Biz buna nasıl yetişebiliriz? Allah'a andolsun olsun ki ona ebediyen ne inanırız ne de doğrularız. Bunun üzerine Ahnes bin Şurek yanından kalkıp onu kendi başına bıraktı. Bunu İbni Şam siyerinde Behaki Delalü'nübüvvede rivayet edilir. Yani müşrikler hem Kur'an-ı Kerim'i dinlemekten kendilerini alıkoyamıyorlardı, gizlice dinliyorlardı. Sonra birbirlerini e, böyle ortalık aydınlanıp görünce kınıyorlar, bu üç sefer tekrar ediyor. Burada Ebu Cehil'in işte kabileler arasındaki atışmalarda işte onlar iyilik yaptı, biz yaptık. Bunlarla karşılıklı övündük. E, bu övünmede birbirimize galip gelemeyince dediler ki işte bizden bir de peygamber var. İnanmıyorlar, tabi olmuyorlar ama bizim kabilemizden çıktı diye böyle övünüyorlar. İşte biz bunu kabul edemiyoruz diyor. Bu yüzden yani bir e, taasup sebebiyle e, inatla etmiştir. Ebu Ceyl bunu burada bildirmiş oluyor. 48. Baksana senin için ne türlü benzetmeler yaptılar. Bu yüzden saptılar ki artık yolu bulamayacaklardır. Mücahit dedi ki Velid bin Nugire ve arkadaşlarının kendilerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında verdikleri misallerden kurtaracak bir şey bulamamaları kastedilmektedir. Zühri dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş müşriklerine Kur'an okuyup, onları Allah'ın yoluna davet ettiği zaman, onlar kendisiyle alay ederek, ''Bizi davet ettiğin şeye kalplerimiz ve kulaklarımız kapalıdır. Seninle bizim aramızda bir perde vardır.'' derlerdi. 49. Bir de onlar dediler ki, ''Biz bir kemik yığını ve bir toz olmuş iken mi? Yepyeni bir yaratılışla diriltileceğiz.''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 İbn Abbas radıyallahudan yine El Asbin Vayl es-Sehmi elinde çürümüş bir kemikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve onu elinde ufalayarak Ey Muhammed şu çürüdükten sonra Allah onu diriltecek mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah onu diriltecek sonra seni öldürecek sonra tekrar diriltip cehennem ateşine sokacak buyurdu. Bunun üzerine de ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Yasin 79. ayeti nazil oldu. Bunu hakim Mücemmu's Sahabede İsmaili Estağfurullah, Mucemi Şuyuk'un da İsmail'i El-Muhtari'de El ül ve Tefsirinde Taberi Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. Bu ayet Mekkeli müşriklerin umumen genel olarak ahirete de inanmadıklarını, yenilendirilişe de inanmadıklarını gösteriyor. 50 De ki ister taş olun ister demir. Mücahit dedi ki ne isterseniz olun Allah sizi aslınıza döndürecektir. 51 İsterse aklınıza imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Diyecekler ki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 Aklınıza imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık ifadesiyle ölüm kastedilmektedir. Ölü olsanız bile Allah sizi tekrar diriltecektir. İbn Abbas radıyallanmadan başlarını alaylı bir şekilde sallarlar demiştir. 52 Allah sizi ve çağıra... Allah sizi çağıracağı gün kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve çok az kaldığınızı sanırsınız. İbn Abbas radıyallanma kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız, emrine uyarsınız emrine uyarsanız demektir demiştir. katale dedi ki Allah bilerek ve kendisine itaat ederek kalkarlar. Dünyada çok kısa bir zaman geçirdiklerini sanırlar ve kıyamet gününü gördükleri zaman dünya onlar için basit ve değersiz olur. Evet Allah izin verirse 53. ayetle İsra Suresi 53. ayetle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanekallahu ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfurullah ve tu bilek.